Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz R, R ve ır sıfat fiil ekleri. R, R ve ır sıfat fiil ekinin kullanımı da maz gibi oldukça sınırlıdır. İsimden önce gelerek fiile sıfat görevi yükler. Bu ek süreklilik bildiren bir geniş zaman gösterir. Ekin r'li biçimi, ünlüyle biten geçişli ve geçişsiz fiil kök ve gövdelerine, ar ve ırlı biçimi ise ünsüzle biten fiil kök ve gövdelerine gelir. Ar eki, genellikle geniş, düz ve yuvarlak ünlülü kök ve gövdelerden sonra gelebildiği gibi, bazen dar, düz ve yuvarlak ünlülü kök ve gövdelerden sonra da gelebilmektedir. Çalar saat, benzer iş, gider ayak, koşar adım örneklerinde olduğu gibi. Ir biçimi ise, çoklukla ilk veya son hecesi, dar ünlü taşıyan kök ve gövdelere gelmiş görünüyor. Bilir kişi, dayanılır masraf, denenir bir kimse gibi. Bu sıfat fiil ekleri sıfat olarak yalın veya grup halinde isimleri geldikleri fiile sürekli birer hareket ifadesi katarak nitelendirmiştir. Körelmemiş kuyu, geçilir köprü var mı? Benim yaptıklarıma benzer hareketler yapmasan daha iyi olur. Bu sıfat fiil ekleri, kalıplaşmış kelime öbeklerinde sıkça kullanılır. Gelir vergisi, çıkar yol, bilir kişi gibi. Şimdi... Yapacağımız konuşmayı, r, ar ve ır sıfat fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Huzur Evi Elif, kızım, ...böyle koşaradım nereye gidiyorsun? Telefon çaldı da anneciğim... ...onu açacaktım ama yetişemedim kapandı. Bu arada sen dışarı çıkmayacak mıydın? Gider ayak mutfakta nelerle uğraşıyorsun yine? Yarın Ayşe teyzenle... ...huzur evine ziyarete gideceğiz. Oraya götürmek için... ...bir şeyler hazırlıyorum canım. aa ne güzel bir fikir anneciğim. Biz de arkadaşlarla benzer bir şey düşünmüştük... ...ama maalesef uygulama fırsatımız olmadı. Aslında... İstediğimiz zaman olur olmaz işlere zaman ayırıyoruz. Bir günde yaşlılarımıza zaman ayırsak çok mu olur? Haklısın anneciğim. Onların bizden beklediği sadece güler yüz, tatlı söz öyle değil mi? Canım kızım benim, tabii ki öyle. Çeşitli sebeplerle huzur evine gelen bu insanlar belki ömürlerinin son günlerini yaşıyorlar. Onları yalnızlıklarıyla baş başa bırakmamalıyız. Hem yalnızlık hem de mutsuzluk çekilir bir dert değil. Günümüzde değer bilir insanların sayısı o kadar az ki, bizler de onlardan biri olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Anneciğim, konuştuklarımızdan çok etkilendim. Arkadaşlarla benzer bir plan da biz yapıp o güzel insanları sevindirelim. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi bakalım, konuşmaya daldık, işleri unuttuk. Şimdi işimizin başına dönelim de yarın huzur evine götürecek pastalarımızı hazırlayalım. Şimdi de biraz önce yaptığımız konuşmadaki re, ar ve ır sıfat fiil eklerinin metin içerisindeki kullanımlarını cümleler halinde tekrar edelim. Elif kızım böyle koşar adım nereye gidiyorsun? Gider ayak mutfakta nelerle uğraşıyorsun yine? İstediğimiz zaman olur olmaz işlere zaman ayırıyoruz. Bir günde yaşlılarımıza zaman ayırsak çok mu olur? Hem yalnızlık hem de mutsuzluk çekilir bir dert değil. Günümüzde değer bilir insanların sayısı o kadar az ki bizler de onlardan biri olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Arkadaşlarla benzer bir planda biz yapıp o güzel insanları sevindirelim. Sevgili dinleyenlerimiz şimdi Fahri Erdinç'in Acı Lokma adlı eserinden alınan bir bölümde geçen re, ar ve ır sıfat fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Konservatuara Giriş Gözlerimi çalar saatin sesiyle açtığımda saat sekize gelmişti. Kahvaltımı yapıp sınav yerine gitmek için yola çıktım. Akşamüstü o günkü ilk elemenin sonuçlarını duvara astılar. Listede numarasını bulan kazanıyordu. Böyleleri ertesi gün için yine çağrılıyordu. Numarasını bulamayanlar elenmiş demekti. Bir kenara çekilmiş, listeler önündeki itişip kakışmanın yatışmasını bekliyordum. Yanımda o kız vardı. Adını öğrenmiştim artık. Nilgün, benim hiç umudum yok dedim. Ben de benzer bir duygu içindeydim ama elenmedim işte. Git sen de bak dedi. Hayır sen bakıver. Gitti, koşaradım geri döndü. Sonucu bana kardeşim kadar yakın ve içten bir mimikle anlatı verdi. Ertesi gün mimik sınavına girdik. Artık azalmış, yüzlerden 40'a inmiştik. Sıram çabuk geldi. Profesör şöyle bir mimik konusu verdi bana. Evinizde ya da mahallenizde bir yangın çıkmış, ilk sizsiniz. Nasıl haber verirsiniz? Yemini bastım hemen. Valla ben bunu mimikle haber veremem. Ee, Ne yaparsınız? Bir çıkar yol bulamadım, bağırırım dedim. Peki, bağır. O dakika bizim delimemiş geldi gözümün önüne. Biraz düşündüm. Bir rolü oynamak için kendi kişiliğinden çıkacaksın, o rolün kişiliğine gireceksin ya. Ben de kendi kişiliğimden çıkıp delimemişinkine girdim. Yakan bağırım açık, gözlerim yuvalarından fırlamış olarak soluk soluğa kendimi sahneye attım. Tam da deli memişe benzeterek gürleyiverdim. ''Yandı, yanıyor. Dayanılır acı değil bu.'' diye. Profesör, ''O iyi.'' dedi. Üçüncü gün 18'e inmiştik. O gün yine mimik. Bu sefer bize mektup okuttular. Mektubun kimden olduğu önemli değil. Daha dördüncü satırda babanın öldüğü yazılı. Ne yaparsın? Olur olmaz sebepler bulmak, laflar söylemek yok. Yap, oyna. Mektuplar çeşitli. İstediğini seç. Ama şunu bil ki, hepsinde senin için en acı haber. Odana gireceksin. Masada o adı var kendi yok mektubu göreceksin. Açacaksın, okuyacaksın ve… Artık kiminiz mektubu yırtar, kiminiz işi gerçekten ağlamaya vardırır. Anlayacağınız bir çıkar yolunuz yok. Ya yapacaksınız ya da bırakacaksınız. Ben mektubu okudum, acı acı güldüm. Katlayıp cebime koydum, sonra güya bir sigara yaktım, bir de kahve söyledim. Kısaca da anlattım hikayeyi. Diğer gün sınavdaki bilir kişilerden biri beni kenara çekti. Birkaç gündür bize farklı hikayeler anlattın, dedi. Farklı mı? Bilmem, dedim. Ben sadece yaşadıklarımı, gördüklerimi özentisiz, eksiksiz ve katkısız anlatmaya çalıştım. Sen aklı erer, yetenekli bir çocuksun. Şunları uygun hale getirip bir de yazsana. Kalemimde dilim kadar dönseydi, kolaydı. Bir dene. Denedim, olmuyor. O zaman Ankara'ya gelince hemen beni ara. Elbette. Ama ben Ankara'ya gelecek miyim? Bu soruma içten bir mimikle karşılık verdi. Dediği gibi Eylül'de konservatuarda buluştuk. Hem o bilir kişiyle hem de Nilgün'le. Bugünkü konumuz sıfat fiil eklerinden biri olan R, Ar ve Ir ekleriydi. R, R ve ır sıfat fiil ekleri programın başında da belirttiğimiz gibi kullanımı oldukça sınırlıdır. Bu ekin işlevlerini bir daha tekrar ederek programımızı bitirelim istiyoruz. Re, ar ve ır sıfat fiil ekleri isimden önce gelerek fiile sıfat görevi yükler. Bu ek süreklilik bildiren bir geniş zaman gösterir. Ekin r'li biçimi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 Türkçe öğreniyorum.